Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dünya çapında fosil yakıt kullanımı bilim insanları tarafından yapılan uyarılara rağmen devam ederken gezegende artan karbon emisyonlarına rekor sıcaklıklarla yanıt veriyor. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi tarafından paylaşılan veriye göre dünya çapında 2020 Eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Geçen ay ortalamadan 0,63 santigrat derece daha sıcak kaydedildi. Böylece bir önceki sıcaklık rekoruna sahip Eylül 2019 ortalamasının da 0,05 santigrat derece üzerine çıkıldı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi de sıcaklık verilerini aylık olarak yayınlıyor. Bu kurumun verileri ise genellikle Copernicus'tan bir hafta sonra paylaşılıyor. Her ne kadar iki kuruluş farklı yöntemler de kullansa NOAA'nın Ulusal Çevresel Bilgi Merkezi'nden fizik bilimci Ahira Sanchez-Lugo. Raporun ayrıntıları farklı da olsa hepsi küresel sıcaklıkların arttığı sonucuna varıyor diyor. Sene başından beri yaşanan sıcaklık artışlarına dair haberler yapıyoruz sizlere. Umarız bir an önce bu tür haberler almayız. Almamanın yolu ise fosil yakıtları ve endüstriyel hayvancılığı bırakmak. Kömürü, gazı, petrolü yerin altında bırakmak ve canlara kıymamak. Avrupa Birliği'nin yeryüzü gözlem ve İzleme programı yaptığı açıklamada Antarktika üzerinde ozon tabakası deliğinin yıllar içerisinde en büyük ve derin seviyesine ulaştığını söyledi. Programın başkanı Vincent Henry Pusch 2020 yılındaki ozon deliği büyüklük açısından 2018'dekine benziyor ve kesinlikle son 15 yılın en büyüklerinden biri dedi. Antarktika kıtasındaki ozon incelmesi ilk olarak 1985 yılında fark edilmişti. Kopernik, Atmosfer Gözlem Servisinden uzmanlar genişlemeye yol açan etmenler ışığında ülkelerin ozon tabakasına zarar veren kimyasalların kullanımını aşamalı olarak sona erdirecek bir anlaşmaya uymalarını sağlamak için uluslararası boyutta daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı. 14 Ağustos tarihinde Antalya'nın Kumluca ilçesi sahilinde karaya vurduktan sonra gömülen 13 metre boyundaki kaşalot balinasının olduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı. Yapılan hazırlıkların ardından iş makinesi yardımıyla kaşalot balinası gömülü yerden çıkarıldı, İstanbul'a getirildi. Anadolu Ajansı'ndan Hikmet Faruk Başer'in rekonuşan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı, Profesör Doktor Bayram Öztürk, Kaşolot balinasının 14 Ağustos'ta Kumluca'da karaya vurduğunu balinaya çıkartırken hayvanın midesinde ana besin kaynağı olan kafadan bacaklıların çeneleriyle birlikte plastik çöp bulduklarını ifade etti. Ve dedi ki son yıllarda denizel çöpler bütün deniz canlıları için büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. Hayvanın ölüm nedenini bilmiyoruz. Ama Akdeniz'in dalış rekortmenlerinden biri olan bu türün bile deniz çöplerine karşı savunmasız olduğunu görmek çok üzücü. İspermeçet balinası olarak da bilinen bu türün ülkemiz sularında daha sık Fethiye ve Antalya'da çeşme ve sıvacık açıklarında görüldüğünü belirtiyor Öztürk. Akdeniz'de dünya okyanuslarından ayrı bir alt popülasyon var. Bu türün nesli tehlike altında. Bu tehditlerin başında da gemi kaynaklı çarpışmalar ve kullanımı yasak olan akıntı ağları geliyor ifadelerini kullandı. Avustralya'daki İngiliz Uluslararası Topluluğu bilimsel ve endüstriyel araştırma örgütüne bağlı araştırmacılar da sonuçlarını Frontiers in Marine Science dergisinde yayınladıkları bir araştırmada okyanus derinliklerindeki plastik kirliliğinin tahminlerden çok daha büyük boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi. Avustralya'nın güneyindeki Büyük Avustralya Körfezi'nin 380 kilometre açıklarında 3000 metre derinlikte numune topladı araştırmacılar ve her 1 gram okyanus tortusunda 5 milimetreden küçük 1,26 mikroplastik parça bulunduğunu tespit etti. Araştırmacılar bunu okyanus tabanında 14 milyon ton mikroplastik bulunduğuna işaret ettiğini belirtiyor. Bu okyanus tabanının yüzeydeki plastik miktarından 35 kat fazla atığı barındırdığı anlamına geliyor. Araştırmaya önderlik eden okyanus bilimci Justin Barrett, okyanuslara ulaşan plastik atıkların burada çözüldüğünü ve ayrışan mikro parçaların okyanus tabanına çektiğini anımsatarak okyanus derinlikleri dahi plastik kirliliğinden etkileniyor ifadesini kullandı. Küresel ısınma son dönemde etkili olan kuraklık arıları da etkiliyor ve bu yüzden de bal üretimini olumsuz bir şekilde düşürüyor. Bal üretiminde yıllık 110 ton ile Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci üreticisi olan Türkiye'de arıcılar bu yıl ciddi miktarda rekolte kaybı yaşıyor. NTV'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt, Türkiye'de bu sezon sıcaklıkların mevsimsel normallerin üzerinde seyrettiğini belirterek yaşanan sıcaklık değişiminin arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini kaydetti. Kurt sıcaklık artışlarının öngörülenden daha kötü sonuçlara yol açarak arı sayılarını düşürdüğünü belirterek ileriki yıllarda bu düşüşün daha da artabileceği yönünde uyarıda bulundu. Evet, yapmamız gereken net esasında kömürü, petrolü, gazı yerin altında bırakacağız, endüstriyel hayvancılıktan uzaklaşacağız, fosil yakıtları yakmayacağız, canlara kıymayacağız. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri